أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما Sodan Allahu alazim azim. ve rabbil ve azim. cuma gecesine kavuştuk. Allah'ım kıymetli mevsimleri, faziletli zaman dilimlerini peş peşe getiriyor. Elhamdülillah bizi kazandırmak istiyor. Öylece bu zamanlarda hevesimiz artıyor, şevkimiz artıyor. Normal geceler gibi, günler gibi olmuyor. Bu mübarek cuma gecesi diğer gecelere benzemez. Hiçbir geceye benzemez. Günlerin efendisi cuma günüdür, gecelerin efendisi cuma gecesi. Onun için biz bu mübarek gecede ders sohbeti bırakmayacağız inşallah ve oturduğumuz Yerler de bize şahitlik edecek inşallah. Saatler şahitlik edecek. Yer gök şahitlik edecek. Günah yapana da şahitlik eder. ibadet edene de şahitlik eder. Hüce Efendi ne okudu? Yatsı namazının birinci rekatinde <gülüyor> yeryüzü o mahut bilinen, beklenen büyük sarsıntıyla, mahşer sallanmasıyla sallandırıldığı vakit ve bu eskaliha toprak altındaki ağır yüklerini çıkarttığı vakit mahşer başlayınca sallanma toprağın altından ne madenler çıkacak? Şimdi canları çıkıyor adamların o madenleri çıkartmak için, bulmak için. arama uğraşıyorlar bu kadar makinelerle, cihazlarla, öttüğü yeri kazıyorlar falan filan. Çoğu da boş çıkıyor, çok uğraşıyorlar. Altın bulacaklar, bir şey bulacaklar. Mahşere yakın o sallantı başladığı vakitte direkt gibi sütun, sütunlar, büyük sütunlar ama öyle şeyler var. Ya. Pil ayakları var. Camilerim, eski camilerin filayakları falan. Ve şu kişi böyle etrafına dolanır. Böyle altınlarız salacak dışarı. Fakat kimse bakmıyor. Şimdi olsa bir dolar için birbirini öldürecekler. Düğünde bir dolar saçıyorlar, millet birbirine kafasını kırıyorlar. Yerlerden bir dolar toplamak. O vakit koca altınlar dışarı, kimse bakmıyor. Niye? Sıkıntısı var. Mahşer başladı. Ne yapacak altını? Sökmez ki. Arabalar, jipler duruyor. Kimse bakmıyor. Geçmez ki. Ne karına, ne çocuğuna, ne gün var önümüzde. O günü düşünene bu işler, dünyanın dertleri hafif gelir. Dünyanın bir şey Dünyada çekilenler hiçbir işte şey değil. Ahirete inanmayan, ahiretten korkmayan adam burada her işten kesir olur. Ahirete inanan adama dünyanın korkuları da, fakirlikleri de, hastalıkları da, ağrıları da, sancıları da, hapisleri de her şeyi hafif gelir. Çünkü ahiret çok tehlikeli. Hepimizin önümüzdedir. O gün kimse de bize sahip olmayacak. Ancak Allah'ımız Celle, Celle. Sonra Muhammed Mustafa Ağabey sallallahu aleyhi ve sellem. ''Ve kâlel insân İnsan, ne oluyor bu yeryüzüne ya? Bu kadar altınları, gümüşleri, madenler, pırlantalar, cevherler, mücevherler, bir kıratı bilmem kaç bin dolar. Hepsini verdi dışarı. Bak, bakan yok. Ne oluyor bu toprağa diyor ya? Dediği zaman, ya i̇şte maiden o gün toprak haberlerini anlatacak diyor. Ne haberlerini anlatacak? Enne <gülüyor> rabbeke Rabbin ona wahiyyati. Ne bildiriyorsa falan adam benim üzerimde zina etti, falan adam benim üzerimde namaz kıldı, falan adam benim üzerimde tavaf etti, falan adam benim üzerimde secde etti, falan adam benim üzerimde adam öldürdü, kana kıttı. falan adam zulmetti, falan adam gasp etti. Toprak hepsini söyleyecek. Onun için tehaffezû mine'l-ârd. Hadis-i şerifte topraktan korunun diyor. Topraktan kendinizi sakının. Ne demek? Üzerinde günah işlemeyin. Şahit oluyor size. Yevmeydin yasdurun nâsü eşte'atel yura ve amalehum. O gün insanlar fırka fırka çıkacaklar. Hepsine amelleri gösterilsin diye dünyada ne yaptıkları karşılarına çıkarılmak üzere Kabirlerinden çıkacaklar. Kimisinin yüzü ayın 14'ü gibi parlak. Allah bizlere de nasip eylesin. Abi. Kimisi buraklara bindirilmiş, heyetler halinde cennete getiriliyor. Rabbim nasip etsin. amin. Herkes bir şekilde. Kimisi yerlerde sürünüyor. Kimisinin dili dışarıda. Kimisi kafası aşağıda, ayağı yukarıda. Ya. Ayet-i var. Nehşurûm yevmel kıyâmeti alâ vücûhîm Kıyamet günü biz onları diyor, suratları üzere haşredeceğiz. Yani yüzleri ayak olmuş. O, o vakit orası rezilliği çekecekler. Kimisi maymun kılığında, kimisi domuz kılığında, insanlıktan çıkmış. Yuhşer yevmel kıyamet. nâsüm min min kubûrim ilallahü teâlâ alâ suratil raddeti vel Kıyamet günü benim ümmetimden bir kısımları kabirlerinden mahşere sevk edilirken maymunlar ve domuzlar kılığında haşredilecekler. Halbuki insan da dünyada ne günah etmiş? İçki mi içmiş? Kumar mı oynamış? Zinah etmiş? Anasıyla mı zina etmiş? Babasını mı kesmiş? Ne etmiş yani? Acayip acayip günahlar var. Yok. <gülüyor> Günah işleyenlere yağcılık etmiş. Neme lazımcılık etmiş. <gülüyor> Kendi gücü yeterken, elinden gelirken, dilinden gelirken yapmayın, etmeyin dememiş. Görüyor musun ne bela? Şimdi ne geliyor? Noel tehlikesi geliyor. Her yer süslenmeye başlandı. Bu nedir? Hristiyan bayramıdır. Ve onların dini bayramıdır. O şeye de benzemez öyle. Sevgililer günü bilmem manyaklar günü falan. Onlara da benzemez. Bu hepten ne bayramı? Din bayramı. Din bayramı olduğu zaman adet örf, gelenek, görenekten de çıkar. Dini bayrama tazim adamı dinden bile çıkarır. Tehlike var. Şimdi ne düşünüyorsunuz buna? Buna karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Belki birkaç kişiyi caydırırsınız inşallah. Birkaç kişiye efendim... Aman bu kutlamalara karışma, evinde de merasim yapma, o geceye özel bir hazırlık yapma, o geceye özel programlarını seyretme, zikret, şükret, istiğfar et. Günah işleyenleri de Allah affetsin diye istiğfar et. Bari toptan bela gelmesin. Düşünüyor musunuz böyle bir şey? İnşallah o gece Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan geceye gelecekmiş her Yine buradayız ne yapalım? Şimdi 24. farzı kısaca beyan edeyim. 24. farz neymiş? Kaçırdığı şeylere üzülmeyecek, gelen şeylere sevinmeyecek. Acayip bir şey. Farz mıymış bu? Var mı bizde? Sifte yok. Kaçırdığımıza üzülüyor muyuz? Çok. Gelen bir şeyden hemen seviniyor muyuz? Para mara bir şey. Seviniyoruz. Mala mülke çok seviniyoruz. Menfaat'e çok seviniyoruz. Mertebeye, makama çok seviniyoruz. Kaçtı mı bir şey? Eyvah. Sanki cenneti kaçtı. Ya, imtihanı kay kaybediyorlar. Okul imtihanını intihar ediyor çocuk ya. O anası, babası kim bilir onu, ne kadar zorlamış ki. Bak bu kadar yatırım yaptık, masraf ettik, özel liseye gönderdik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Kaybedersen Gözüme göçük mü? E ne yaptın? köprüden mi atlasın? Çoluğu çocuğu psikolojik hasta ettiler ya. Okul, okul, okul, okul. Ne var? Ne fayda gördü okuyan? Adam mizasını atmayı bilmiyor, parasını da bunu bilmiyor. Böyle bir profesör olmuş, aç kesiyor benim gibi. Niye yara? Hocalıkla da değil. Hocalıktan olsa çok zengin olmam lazım idi benim o Alimin birisi o kadar kitapların arasında ya o diyor şu cahil adam şu kadar para bulmuş. Ben bu kadar okudum, kitapları yuttum. Zor geçiniyorum diye böyle isyan etti. Allah muhafaza olsun. Kitaplar bir devrildi üstüne öldü gitti. Ben daha duymuşum bunu. Cemaa'kil in'a'kilin <Sessizlik> ayet medahi bu ve cahilin cahilin telka'u merzuqa. Ha, terk ve Nice akıl alimler var, geçim yolları taralmış. Oradan gidiyor, gidiyor, tıkanıyor. Buradan gidiyor, tıkanıyor. Buradan gidiyor, tıkanıyor. Adam da geliyor bana, hoca ben de var. Bizim işler kesat bana bir üst kayar. Lan başına söyleyecek. Sanki benim işler çok düzgün. Nice de cahiller var diyor, parayı koyacak yer bulamazsın. İşte bu mesele akılları diyor hayrete düşürdü. En derin bir alimi de zındıka çevirdi diyor. Gelene sevinmeyeceksin, gidene üzülmeyeceksin. Var mı böyle adam? Parmaklayın bir kişi gösterirseniz ben de o adama evliya diyeceğim. Normal Müslüman olmaz o. Evliya. Ben de yavaş yavaş başladı bu. Yani artık gelene gidene eyvallah demeye başladım. yani Çünkü devamlı zikzak var. Ama dedim koy verdim biliyor musun? Ne yapayım? Ama bu doğallaştıktan oldu yani. Evliyalıktan olmadı yani. Süreç öyle getiriyor. Bakıyorum iki debi zikzak zigzak in çık zigzak. Şimdi Aciz Kerime Bakistanullah kaderle de alakalıdır. Esta'ad billa ma musibetin fil arday. Toprağa bir musibet vurursa toprağa yani mahsullere, ekinlere don vurur, sel vurur, sıcak vurur, değil mi? Mahsul tarlada yanar, donar, çok zarar olur değil mi öyle? Sizin tabi tarla, İstanbul'da tarlanız marlanız yok da, pek sizi alakadar etmiyor mu? Milleti çok alakadar ediyor taşrada. Havaların durumları falan. Toprağa diyor bir afet vurursa, Canınıza bir musibet vurursa, canımıza vuruyor değil mi? Çok vuruyor. Ne hastalıklar geliyor, gencelik çocuklara, yeni etme bebeklere, efendim çok, hiç, bu da hasta olmaz dediğin kişilere vuruyor. Kim bilir içimizde ne hastalık var şimdi çıkmıyor. Bazı hastalıklar da sonra çıkıyor. Birden durup dururken bir yeri ağrıyor, bir de gidiyor. Allah muhafaza, Tümör olmuş. Yani kanser şey. Allah cümlemizi muhafaza edilsin. Ya diyor bu bu kadar büyüyene kadar neredeydin? Adam diyor ki hiç hissettirmedi ki. Bazısı hissettirir, bazı ettirmez. Canına vuruyor. Tamarına bir yerine kalbine böbreğine ciğerine milletin ne kadar hastalık var? Hastaneler dolmuş taşmış. Allah acil şifalar ihsan eylesin. Bunlar diyor, hiçbiri rastgele değil. İlla fi kitap, hepsi yazıdadır, kayıt altındadır diyor. Peki neden evvel? min <gülüyor> Toprağı da yaratmadan evvel, o canları da yaratmadan evvel, o etleri, damarları, kanları, kalpleri, yaratmadan evvel bunlar yazılmıştı diyor. Peki kader var mı şimdi? Alın var mı şimdi? Hastalık kaderle mi? Kaderle. Yazıldı diyor işte. Zaten başka ayet de var. Habibim şöyle ki, bizim başımıza hiçbir şey gelmez ancak Allah ne yazdıysa o gelir. Ya bu da yazı olduğunu gösteriyor ayet. Şimdi, bu nasıl işleri? Bir insanın başına gelecek meseleleri 40-50 sene, 60-70 sene yaşayan bir adamın hayatı boyunca başına gelecek işleri yazmak aksan bütün teferruatıyla kaç yıl kitap eder bir kişiyi? Bu kadar insan hayatı var. Bunların her birinin yaşadıkları var, başına gelenler var. milyarlarca trilyonlarca insanlar, cinler Adem Aleyhisselam'dan sonuna kadar daha da ne kadar gelecek var? Hepsini önceden yazdım diyor. Yazabilir mi? Nasıl olur bu? Bu nasıl bir kudret bu? Bu nasıl bir güç bu? Nasıl bir sayım bu? Nasıl bir bilgi bu? Nasıl bir ilim bu? İnne zâlike alallâh yesîr. Bu iş Allah'a göre çok basittir diyor. Çok basittir derken yani bize göre konuşuyor. Yoksa Allah'a göre hiçbir şey hiç zor değil. Yani şu zor da bu kolay. Öyle bir şey var mı Allah'a? Haşa. Celle Celal. Ona göre her şey eşit. Bize göre öyle mi? Bize göre evet bir kitabı kaldırmakla efendim bir kayayı kaldırmak bir mi? Fark ediyor. Kilo ağırlaştıkça fazla güç ister. Zorlar adamı. Mevlaya yaprakta bir, toprakta bir, kayada bir, göklerde bir. Yevmenatu's Siz diyor sayfanın tomarlarını Kağıtları şöyle aldığınız zaman böyle 50-100 tane böyle kağıtlar olur. Böyle dosya kağıdı. Onları böyle bir kıvırsanız, dürseniz nasıl? Gökleri öyle düreceğiz diyor. Yani size nasıl kolay geldiğini anlamanız için misal veriyorum diyor. Yoksa bizim haşa öyle. Böyle bir hareketimiz gerekmez bizim. Olmasını istediğimiz şeye ne deriz? Kün. Kün de derken harf ses var mı? Kafnun var mı? Yok. İradenin tealluku var. İstediğimiz anda feyekûr oluyor. Vel-ebu cemiyen kavvatuhu levmel kıyâme. kat toprak diyor, kıyamet günü Allah'ın bir tutamıdır diyor. Tutam ne demekse? Şu tutam işte, Sakal bir tutam. Mevla'nın böyle tutamı var mı? Haşa. Ama sana teşvi ediyorum. Semâvâtu matviyyâtum bîmînî. Yedi kat gök. Onun kudret elinde, sağ elinde, haşa bizim gibi şekli var mı, eli var mı? Gücünün, gücünün sembolü bu. Gürülmüşlerdir diyor. Güce bak. Ne kadar güçlü Rabbimiz var ya. Aslında biz o güce dayansak bizi kimse yenebilir mi? Biz nefsimize dayandığımız için ben ben ben ben pilimiz bitiyor. Ben diye diyen adam Allah'ta hadi yap da göreyim der. Seni kendine havale eder. Bu sefer sen elinden ne gelir? Rabbine dayansam böyle mi olur? Bana çok kolay ben yazdım bunları diyor. Niçin? Burası şimdi bizim esas 24. farzımızın mufadı burası. لِكَيْ لَا تَيْسَوْ Kaçırdığınız sizden kaçan şeylere üzülmeyin diye. Ben niye bunları ezelde yazdım? Ya o benim ilmim. Kayıt altına aldım. Ama bunları ezelde yazdığımı size niye bildirdim? Bildirdim ki düşünün de efendim bir şeyi kaçırdınız. Bir imkanınız gitti. Efendim. Hasta oldun. Benim pankreas gitmiş. 25 sene oldu gitmiş. İnsülin amel etmiyor. Şimdi üzüldüm. E peki seni yaratmadan canını bu yazılmış mıydı? Şimdi ben tabii başlıyorum hayıfla maniye. Ben biraz şişman çocukluğumda şişman dedim. E şişman büyüdüm. Anacığımda mübarek kadın tabii. Ne bilsin? E çocuk ne istiyorsa ben de hamur seviyorum. Devamlı hamur, börek, çörek falan filan. Ya 20 yaşına kadar ne et yedim ne balık yedim ne tavuk yedim. Şimdi de zorlan yerim şu kadar. Yemiyorum onları pek efendim, hamur hamur yersen ne olacak? E, beş kilo mu doğmuşum ne? Dört buçuk, beş kilo belki de. E, bu sefer ne oldu? Şişmanlık oldu. E, on, on beş yaşlarımdan sonra Rize'ye de gittik mübarek. Orada da dayandık pileki ekmeklerine. Aslında tereyağı, teva. Bu sefer şeker hastası. Şimdi oturdun, düşünüyorsun. Hindi gibi düşün. Ne diyorsun? Anam işte böyle Hamileyken dikkat etseydi, öyle zayıf olsaydı, şöyle az yesseydi, ben Efendim sebze yedirseydi, Efendim hamur vermeseydi, falan falan falan falan, ben de şeker hastası olmazdım. Mevlane buyuruyor, ya senin ben yaratmadan ne olacağını yazmıştım. Niye bunu sana söylüyorum şimdi diyor. Kaçırdığına üzülme ya. Bir uzun istop etti. Üzülme. Niye? Bu zaten olacak. İstediğin kadar periz etseydin, ne etseydin, ne etseydin, yine olacak mıydı? Olacak. Ama şimdi size periz etmeyin demek değil bu ha. He? Nasıl olsa kanser olacağım varsa olacağım. Dayan üç paket sigaraya. Öyle mi dedik sana şimdi? bara adam sen kaybı biliyor musun? Hakkında ne yazıldığını biliyor musun? Önünü görüyor musun? Yok. E sen tedbirini alacak mısın? O ayrı. Ama başına bir iş geldi adam hiç sigara içmiyor, kanser oluyor mu? oluyor, öbürü de günde 5 paket içiyor, 80 yaşında daha kanser olmamış öyle adamlar var var ya ben tanıyorum, 70 seksen yaşında hala tüttürüyor bir şey de olmamış şimdi o zaman ne anlaşıldı buradan öbürü ciğeri tertemiz herif fazla oksijenden hasta olmuş öyle de var ha bir bir hastalık varmış. Neymiş biliyor musun? Mikropsuzluk hastalığı. Bazıları böyle titizlikten devamlı sabun, sabun, sabun, sabun hiç mikrop, mikrop da lazım. Mikrop kalmamış adam hasta oldu geçen bir tanesi. Diyor ki bu adam mikropsuzluktan hasta oldu. Ne yapacağız şimdi? Mikrobun da lazım olduğu yeri var. E, İslamiyet'e göre hareket edeceksin. Hepten de efendim e, yağlı yiyip de sakalına sürmeyeceksin. Ama velakin efendim sabunlanayım derken de derini de Eritmeyeceksin. Her şeyin usulü var. Ama şimdi Mevla bunu yazdımsa diyor bu başına gelecek diyor. Gelmeden sen tedbirini al. Ama bir şey geldi başına bir imkanın elinden gitti. Allah muhafaza gözün gitti. Ne acayip bir şey bu göz nimeti ya. Üzülme diyor. Niye? Zaten yazılmıştı o. Evvelce yazıldığını bilmen seni ne yapsın diyor. Teselli etsin her şeyin kaderle olduğunu bilmek her sıkıntıda sana teselli verir <gülüyor> verdiğine de sevinmeyesiniz peki sevinmeyesin derken o sevinmeme geldi değil İnsana Allah bir nimet verse sevinmez mi şey, çocuğu olur sevinir, ikramiye alır maaşına zam gelir, iyi bir iş bulur iyi bir eş bulur sevinir bu, ama bu şu demek şımarmayasınız yani kendinizden bilmeyesiniz ben kazandım ben ettim ben kafayı kullandım ben çalıştım ben bu kadar uğraşmasaydım adama be vermiyorlar falan yapma böyle hareketler Karun'a dönersin Karun yığdı malları her taraf depo hazne hazine fâtenâ <gülüyor> minel kunûzimâ innemme fâtihaû le bil husbeti bil uvveh o kadar hazine verdim ki ona diyor, kuvvetli, öyle cılız değil, kuvvetli develer topluluğu. Koca bir deve cemaati, o develer de güçlü develer, anahtarlarını taşıyamazdı diyor. Anahtarlarını taşıyamaz, ağır gelirdi. <gülüyor> Kavmi ona ne dediler? Şımarma. Böyle çok gibirlenme, aşırı sevinme, sevinmenin aşırısı şımarmaya girer. İn Allah la Allah şımarıkları sevmez. Malından, mensubıyla, makamıyla, güzelliğiyle vesairesiyle. Sevinme çok. Allah'ın sana verdiği bu kadar nimet varsa, ahiret yurdunda ebedi gideceğin yeri kazanmaya bak. Bu imkanları oraya harca. "Vel Dünyadan da nasibini unutma. Yani zaruret miktı yiyeceğin, içeceğin ihtiyaçlarını görecek, çoluk çocuğa bakacaksın, kimseye muhtaç olmayacaksın tamam. Dünyada yaşayacaksın. İhtiyaçlarını unutma. Ama sonunda bir kefenle gideceksin. Çoğuna o da nasip olmaz. Onu da unutma. Lâ hasinke mâ Allah sana iyilik et. Sen de Allah'ın kulları iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuk çıkartma. Arama. Allah Allah fesat çıkaran bozguncuları sevme bu kadar vaz ettiler ne dedi ben bu kadar zengin oldumsa siz mi verdiniz ben dedi çok ilmim var o ilmi kullanarak kimya ilmini biliyordu toprağı altına çeviriyordu o kadar depoyu nereden doldurdu toprağı altına çevirme ilmi var kimya ilmi kimya simya bazı ilimler var Hoca nerede şimdi böyle bir ya? Var mı öyle bir ilim ya? E şimdi geçti o işler. Şimdiki topraklar altına dönecek cinsten değil. Dünyanın her tarafı bozulmuş. Eskiden vardı bu ilimler. Efendim, eşyanın e, aslını başka bir e, şeye çevirme, kalp sanatı. Ben dedi bu ilmimi, becerikliliğimi, hünerimi koydum ortaya da öyle bu kazandım. Demiyor Allah verdi alamın ki Allah min ve O bilmiyor mu ki Allah ondan önce ne at kavmi bıraktı ne semut kavmi efendim ne minare gibi adamlar ne cenginleri? He ondan önce neleri batırdım ben? O bilmiyor mu onları? Mevla buyuruyor. Onu da helak edeceğim. Bitti. onu da mağazalarıyla beraber yerin dibine batırdık. Hala iniyor." kıyamete kadar her gün biraz daha batar her gün biraz daha ne oldu ona dünyalık sonu oldu dünyasında bitirdi ahiretine batırdı onun için zengin olduğun bir imkana sahip olduğun şımarma hasta olduğun fakir kaldığın derde düştün, üzülme ha, madem ki bu dünyada yaşıyorsunuz sevinçsiz üzüntüsüz yaşanır mı burada bir gün sevinç gelir bir gün üzüntü tüket, bir gün gülersin bir gün ağlarsın, öyle mi? feyevmen aleyna veyevmen lenâ veyevmen nesâ veyevmen nesûr bir gün aleyhimize geçer bir gün lehimize gelişir bir gün üzülürüz, bir gün seviniriz Allah burayı böyle yaptı mı? yaptı, o zaman Mevlana buyuruyor hayatınız bu iki şey arasında dönüyorsa sevincinizi şükre çevirin, üzüntünüzü sabır ve rızaya dönüştürün Sevinçli an zaman ne yapacaksın? Elhamdülillah. Ya Rabbi, lekel hamd. Kemâ yenbegî celâli ve cebbîl azîm sultânike. Hamd sıgaları var dualarım kitabında dolu. Ne hamdler var orada. Birkaç hamd öğren. Ya Rabbi, zatının yüceliğine, saltanatının büyüklüğüne yaraşır şekilde sana hamdolsun Bu şimdi okuduğum mesela. Bunu bir okudu adam iki melek geldi sevabını kaldıramıyor. Halbuki melek yeri göğü kaldıracak gücü var. Dediler ya Rabbi bu kulun bir hamt yaptı. Kaldıramıyoruz. Sevabını. Mevla buydu ki onun sevabını çünkü yazılan, yapılan ameller e, mizanda bir e, tartıya dönüyor. Yani e, zikir de diye ağzımızdan harf ses şeklinde çıkıyor ama cennette ağaç oluyor mesela 500 senelik mesafe gibi. Bu da böyle bir e, gramaja dönüyor. Kaç tonluk. Mesela Müslüman'ın cenazesine gidene bir kıyrat var diyor. Yani Uhud Tavukatlar mesela. Hep hadislerde hatırlayacaksınız. Bu neye gidiyor? Tonaca binindiriyor. Mevla oraya çeviriyor işi. Bunun e, kilosunu bulamadılar. Üktüva. Le abdike muhakkak. Mevla öyle bir hamd etti ki onun cevabını siz e, tona dönüştüremezsiniz. Nasıl dediyse onu öyle yazın. Ahirette gelsin benden az. Siz onun hesabını çeviremezsiniz Böyle hampler var. Bu kadar okunacak şeyler var, zikirler var, dualar var. Bugün aşure günde okunacaklar. Okudunuz mu? He? Hasta olmamak için okudunuz mu? He. Ölmemek için. Neler var değil mi? Milletin çoğu yine okumaz. Niye okumaz? İnanmıyor ki. Yani bir adam bir sene ölmemesine Allah'ın izniyle bir zikir sebep olacağını bildirmiş alimler, veliler onu okumaz mı bugün? Okumadıysa o adamın itikadı zayıf Ya da canından bezmiş. Giderken kedi atladı arabanın önüne. Efendi Hazretleri dedi bu kedi de canından bezmiş dedi. Yani ha canından bezdiyse zaten ölmek istiyorsa okumasın. Ama fazla yaşarsak fazla zikrederiz inşallah. Ama ve lakin nerede zikir? Nerede dua? Nerede? İnsanların hiç bu taraklarda bezi yok. Ne yazık ya. Ne yazık ya. İnşallah Rabbim mübarek Cuma Gecesi hürmetine, muharrem Şerif hürmetine Geçen aşura gecesi günü hürmetine Allah'ım bize yakini iman nasip etsin. Gözle görü gibi inanmak nasip etsin. Kazaya rıza nasip etsin. Kadere iman nasip etsin. Kederden emin etsin, amin. Ben amine bil kader, emin emin el keder. Kadere inanan kederden kurtulur. Niye? Çünkü zaten yazılmıştı itikadı. Ne yapıyor adamı? Sıkıntısını teselli ediyor. Ve onu yatıştırıyor. Öbür türlü, zaten giden gitti. Giden gitti de, bu sinirinden nasıl kaçırdık, nasıl geçirdik? Şunu niye şöyle yapmadık? Bunu niye böyle yapmadık? Kapıyı niye kapatmadık? Kapıya köpek niye almadık? Bekçi niye tutmadık? Şunu niye yapmadık derken... O gidenden beter bu sefer içerisinde gidiyor. Oradan mal gitti, içeriden can gidiyor. Ondan sonra ciğeri bozuldu. E bu kadar üzülmeye değer mi? Giden gitti zaten. Bu sefer ciğerin de gitti. Kadere inanan kederden emin olur. Çünkü bu üzüntü adamına ne yapar? Ruhen ve nefsen hasta yapar. İnsan kaçırdıklar kaç kişi öyle? de bir hesap yapıyor. Şu işten yüz bin dolar kaybettim. de bir onu söyledim. Allah'ım ya Rabbim ya o gelmeyecekti ki sana sen kaybetmedin onu o zaten gelmeyecekti anlamıyor adam ya hadis bilmiyor sanki ben biliyorum da çok rahat biliyorum biliyorum ama başıma gelince el imanın merkebi gibi gibi Delice düşünce unutuyorum boğuluyorum öyle mi olması lazım yani bilmek başka başına geldi mi yaşamak başka Allah yaşatsın Fazlullah Keremiyle. Ve ma Uzun bir hadiste İbn Abbas radıyallahu çocuk çocukken arkasına oturttuğunda "Ey çocuk!" diye bir uzun hadis var. Birkaç bölümde okurum onu ara size. Ne buyurdu? Şunu bil ki evladım, seni şaşan, ha sana gelen, vuran bela sıkıntı zaten seni şaşacak değildi. İlla o sana gelecekti. Ne yaparsan yap bir şey seni şaştıysa sana vurmadıysa o zaten sana gelmedi o şimdi böyle yapıyor falan bir kurtardı buradan arkadan gelen geçirdi bu doğru ulan bir sola kırmasaydım yanmıştım diyor yanmamıştın sen zaten sen kurtuldun ya o zaten sen çarpmayacaktın ki sen yine sola kır ama kırdıktan sonra kırmasaydım diye konuşma zaten o sana vurmayacaktı başına gelen de zaten seni şaşmayacaktı ceffel kalem Allah'ın kaleminin mürekkebi kurudu ne demek o kıyamete kadar olup bitecekler yazıldı mı kalemin mürekkebi kurudu mu yeni bir ilave olur mu bu kader işi acayip bir şey iman lazım Yine hadis-i ne diyor? Bir, Adem Aleyhisselam'ın duası var. Dualarım kitabında var bu. Dualarım kitabında bulursunuz. Allah'ın neke te'alem usirri ve alâ niyetî fâkvel ma'adiratî ve te'alem haditî fâatî nesûlî te'alem mâ fî nesûlî fâkvelî Allah'ın neşelüke Bu duayı yapınca Kabe'ye geldi. Dedi ey Adem senin zürriyetinden kim bu duayı yaparsa o fakirliği onun iki gözünün arasından çekip sökeceğim o dünyanın peşine düşmese de dünyayı onun peşinde gezdireceğim çok büyük bir zenginlik duasıdır bu ama o duada ne diyor ya Rabbi senden imanen bir iman istiyorum ki yubaşiru kalbi o inanç benim kalbimin içine işlesin ve yakıyla sadikan öyle bir doğru dürüst gerçek inanç istiyorum ki hatta <gülüyor> öyle bir imanım olsun ki bana öyle bir inanç veresin ki bu sabah da okudum elhamdülillah nasip oldum. Arasına okuyorum bunu. Tam okusam zengin olacağım demek de işte e, daha fakirlik sökülmedi tam gözümüzün arasından. Niye? Bu dualara tam devam etmek lazım. Çok muazzam bir duadır. Dualarım kitabının arkasında o zenginlik Z harfinde de alfabetik çıkabilir. Bu duayı sayfasını bulursunuz. Bana öyle bir iman veresin ki diyor başıma ne gelirse gelsin senin yazmadığın bir şey başıma gelmez. Sen ne yazdıysan o benim başıma geldi. Bunu anlayayım diyor. Bir de bana ne taksim ettinse diyor nimetten, külfetten, beladan, sıhhatten taksimine razı gelin. Öyle imanım olsun ki. İşte bu ayet Kerimedeki iman, üzülmemek, sevinmemek bunlar elde değil. Elde değilse o zaman o üzüntüyü dillendirip de sabırsızlık haline, tam mutsuzluk gösterisine çevirmeyeceksin. Gelen bir nimete sevinmeyi de böyle bir şımarıklık haline dönüştürmeyeceksin. Belaya sabredeceksin ve rıza göstereceksin, nimete şükredeceksin. Hepsini Allah'tan bileceksin. Allah bildirsin amin. Allah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma mimü'minin yuhâku bi şevketin fe mâ Bir Müslümanın bir yerine bir diken batsa veya daha fazla bir şey, kurşun girdi, bıçak girdi, bir şey oldu bir yerin. Ameliyat oldu, kesiyorlar, doğruyorlar adamı. Ameliyat ne demek? Göğsünün tahtasını kesiyorlar, açıyorlar göz kafesini ya. Ondan sonra lemliyorlar onu. Ne, zor iş. Sonra kaçağı çekiyorsun. Bir diken bile baza, kıymık mesela. O kürdanın ucundan. Böyle azıcık bir şey batar. Ne kadar da acıtır biliyor musun? Çıkarana kadar onu öyle elin rahat etmez. Bunlar boşuna mıdır? Değildir. Mutlaka o ufacık dikenden bile bir günahı siler bir derecesini yükseltir. Ben şimdi bir şeker bakıyorum, o da çok acıtıyor parmaklarım. <gülüyor> parmaklarım her tarafı boş boru. Hemen İnna lillâhü, i̇nnâ ve innâ lillâh Dersen ilk gündeki aldığın sevabı her gün alırsın diyor. Bak boşuna o kadar e, hem acı çekeceğim hem de sevap almayalım mı? Hem de günahımız dökülmesin mi? İşte buna enayilik derler. Eğer bir adam bu Allah'tan geldi sabrediyorum musibetime ya Rabbi sen ecrimi ver derse, niyet ederse, düşünürse Allah günahını siler, derecesini yükselt. Bu kim içindir? İmanlı içindir. İmansızda böyle bir durum var mı? Yok. Onun yediği yanına kar kalır. Aceben li emril mümin, müminin işine şaşılır diyor mu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnne emrahu hayrun kullu. Müslümanın işinin hepsi hayırdır. Niye? İyilik gelse hamd eder kazanır, bela gelse sabreder yine kazanır. Yavurda gavurun başına ne gelse beladır diyor. İyilik de bela çünkü şükretmez. Kötülük zaten üstüne kar kalır, da silinmez. E bizim başımıza gelenden günahımız siliniyorsa ne mutlu bize. Ahirete temiz çıkarız inşallah. Ama Allah'ım günahsız durmayı, belasız durmayı nasip eylesi. Yani günahsız dursak da dünyada da hasta bela bulmasak daha iyi Ama illa da ondan olmaz. Eyyub Aleyhisselam'ın ne günah var? Yedi sene çek. O derece yükseltmek içindir. Kiminin de illa... Hani adamı hasta gördüğün zaman... Ulan ne bozuk adammışsın ama Allah belanı vermiş. Öyle deme adama. Belki de Allah onun derecesini yükseltiyor. Ne biliyorsun sen şimdi? Sen o arka hesabı bilmezsin ki. Bir hadis-i şerif daha okuyalım size sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurlar. Hidâve abdim min abidî musibeden fi bedeniyyev ve veledî Kullarımdan bir kulumun canına veya malına veya çocuklarına bir bela yönelttiğim zaman... فَاَسْتَقْبَلَ ذَٰلِكَ بِصَوْرٍ جَم۪يلٍ Eğer benim bu belamı, musibetimi güzel bir sabırla karşılarsa, sevgilinin her işi sevgilidir. Kullu مَا فَعَلَ الْحَب۪يبُ حَب۪يبٌ O ki anamdan babamdan bana daha sevgilidir ve acıyandır. O bana şer yapmaz. Düşüncesiyle. Güzel bir sabırla o belayı karşılarsa, اِسْتَحْيَيْتُ وَنَنْصُبَ لَوْ مِيزَانًا وَاَنْشُرُ Yarın ahirette böyle bir kuluma terazi, mizan dikmekten, amel defterini önüne açmaktan utanırım Allah buyuruyor. Sana sorgu yok, defter hesap yok. Sen ki belalar çektin, sen ki sabırla karşıladın, istikbal ettin. Ben haya ederim diyor. Senin Allah'ın olarak sana hesap sormaktan diyor. Ne ve sahibru ne ejrahum, bir Allah buyuruyor ki. Herkesin namazı, orucu, haddi zekatı, zikri, sevabı ölçüyledir. Ama belalara sabredenlere mahşerde onları tutarım, üzerlerinden aşağı sevapları boşaltırım diyor, onlara ölçü yok diyor. Hesapsız bol bol olacaklar. Hepimizin çilelerimiz var. Aman Allah'tan bilelim, razı gelelim. Aman isyan etmeyelim. Çok kazanacağız ahiret. İşte dünyada rahatlık içinde, afiyette yaşayanlar, bela ehline mükafatların başlarından aşağı döküldüğünü gördükleri zaman diyor hadis-i şerifte evet. ne diyecekler? yetemennevne evet. ennehum lev kurubat gülüdüm bi mekariz keşke dünyada bizim derilerimiz makaslarla lime lime doğransaydı da burada böyle bol sevap alsaydık onun başında sıkıntı olan fakirlik olan hastalık olan, dert olanlar sabretsinler inşallah. Kaçırdığınıza üzülmeyesiniz, verilene şımarmayasınız, Allah'ınızdan razı gelesiniz ve Allah'ınıza teslim olasınız inşallah. İşte bu da 24. farz. Allah'ım bunu da bize tatbik ettirsin. Amin.